Hadesi var. Ali Bey'i ba bayan bayan gece, yani bu gece yapılan bütün dualar kabul ediyor. Söylemiş olur. Ee, Cuma namazlarından 45 dakika evvel, yetak ve Cuma saatte kaç? 45 dakika evvel, yarım saat sonrasına kadar, 75 dakika içerisinde ama zaman içinde bir an bir an var orada yapılan dualar geri çevrilmez. 5 yani, yıl önce İmiran aşağıya binene kadar olan, olan. zaman, hep her şeyi yapıyorlar ama net bir kreatif 70 dakika, 75 dakika içerisinde yapılan işleri. Dedeciğim, o anla ilgili Muzaffer Efendi şey diyor, şey Cumada diyor, iç ezan okunuyormuş Cumada. Başladığıyla bittiği andır o an diyor. Bilemiyorum, ona soruyor sonra değil mi Kadri? Seladan sonra. Sadan, seladan sonra. Seladan sonra. Sana sana Namazdan. Saate bakın, şey takmaya bakın. Kaç. Sela'dan sonra mı? 12'den sonra. 12'den sonra. 11'i çeyrek geçirden 12'ye 12 12 12 12 12 ye kadar. 12'ye çeyrek geçiriyor. Yok, 12'ye çeyrek. 12'ye kadar, 20'ye 12 kadar. Sela okunduktan sonra başlıyor. Sela, yani Sela'dan sonra. Şimdi Sela her yerde oluyor. 12'ye çeyrek geçiriyor. Etta evvel okuyordan sonra okuyor. Müezzinin şeyine göre diyor şu Sela vakti, cuma vaktinden... Köpek satılar, evvel değil. Dedim ki, İmam'ın evet, min, minberden aşağıya inmesi de Hı. 15 kişi yakında falan daha geniş tutarsa gelip, gelip, yarım yarım saatte bulur. Bazen sunat namazı da buluyor. Vahut da vağz oluyor falan. Onun için geniş geniş tuttum biraz. 10, 2 mi gecekte? 7 iş, 7 başlayacağız? Çok 7, 7 iş, Aslında 80'e 10, Ben bugün işkalem başlayayım, <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Muhuda <Bunu> Hakimler. <gülüyor> bu Tufan bu zamanı pekandal olan. İşte dokuz yüz tebis nefreti vardır. Bunu da hatırlattı. Çünkü o daha evvel dua etmişti de, bir onu kabul eylemişti. Nihayet kendisi de evni de, o bir sıkıntıdan, sıkıntıdan kurtardı. Hadi doğum duası, benim hümetli adam olmuştu. Görüyorsun. Ne yapacağız? Ya vade ediyoruz ama vade bitiriyor da gelmiyor. Onu yaptı şeklinde. O da o büyük tufanı yarattı. Sonra da bu arada bu sen, bir, bir, bir, bir gemi yap de. dedi. Ben gemi yapmasını bilmem neden. Bir tavuk kestirdi. Tavuk yüz kafesi omurkasına nasıl onu, onu koy dedi. Öyle bir gemi yaptı. Haydi onu, büyüklü sahaya bir tavuk kesti. kemiklerin gö göğüs kafesine de şeyi ortaya koydu. O nedenle bir gemi yaptı. Bundan dedi, ne kadar hayvan varsa birer çift koy. Ve kendi ailenin, sana iman edenleri, senin ailenden de sana iman edenleri koy. Dedi, gezini bırak. Hatir-i Yalnız var. Bu geminin Bayağı bir gemi olmadı üzerine. Şey Buharla çalışan bir gemi oldu şöyle. de şöyle. Ukrayna'da ona da biraz atıp başlıyor, öyle bir şey var. Buharla çalışan bir gemi. Artık bilemem. Heh. Şimdi derken toprağın başladı. E, Yağmur, şey, toprağın. Bütün dünyada olduğu söyleniyor. Veyahut da saatte mezopotamya'da olduğu da söylenir. Mezopotamya'da olan belli yani coğrafi şartlar, o belirli belirliyor. Tufan olmuş. Dünyada olup olmadığını ne? fakir bilen yoksa. Ee, Nuh'un oğlu, oğlu, oğlu iman etmemişti. Oğlunu da çar. Gel bak şuradan kendini kurtar. Ben de daha çıkarım dedi. Kendini kurtar. Dağ da daha basacak bir yerde ee, de olarak daha daha bir daha çıkan kurtarı. Nihayet eee daha da en yüksek daha çıktı ama isel orada değ götürdü. E, bir müddet sonra ağı daha gösterir ama ağı daha değil. Kurandaki tı. De bugünkü eee dizidedeki. Düdi değil mi? Cudi Dağı'nda, millet onu Ağrı Dağı'nda arar ama Cudi Dağı'nda karı oturuyor, seyir şeklinde karı oturuyor. E, onun için de, biz de Nuh da hatırladık, çünkü daha evvel dua etmişti de biz onu da kabul etmiştik. Çünkü temin <gülüyor> yaptık, nihayet yani kendisi de ehlinde o büyük sıkıntı kurtardı e, Kendini ve ona e, ilananlara böyle bir kurtardı kurtardık yani. Onu, ayetlerimizi yalanlayan kavminden bir öncümüze aldık. Hepsi de boğuldu gitti. E, hakikat onlar kötü bir kavimler. Biz de işte o toplumu, toplu bir yerden boğduk. Mesela onları boğup götürüyor. Davud'u, Süleyman'ı da hatırlar. Davud, şey yapmayayım diye, Cebu. Zebur onayındı. Zebur e, o Tevbat'ın o Allah hükümlerini biraz da yumuşatan bir kitap. Hmm. Tevbat çok ağır kitap. E, zebur onu daha yumuşatan bir kitap. Suleyman Davud'un oğlu. Hani Mesul, Sultan Süleyman derler ya. Süleyman. O o o Kanun Süleyman değil. Sultan Süleyman oldu. o. hem dünya hakimiyle hem de inat peygamberler. Daha bugün Süleyman hatırlı. Hani onlar ekim yağat bağ meselesi hakkında kim veriyorlardı da şimdi bir mesele dön doğayı bağ sahipleri birbirini karıştırmışlar. Hacı Davud bugün diyor. Fakat oldu ki babasını verdi kim yanlış diyor. Şöyle ne diyor doğrusu diyor. Hadi hükümüdür gele Hazreti Cevrail verdiği şey doğrudur diyor. Hazreti Davut, o da peygamber, oğlu o zaman da peygamberdi o peygamber olacaktı anlıyorsa. Oğlu verdiği hüküm doğru diyor. Burada onu yazıyor ama biz zamanı bunu öpestik, biz çalışmıyoruz. Daha daha çok, çok gerilere geldik. Yani oğlun dedi, bak burada demek yaş, yaş, yani akıl. Yaşta dili başta derler ya Hazreti Davud bir hüküm verir, peygamber bekletmi veriyor. Ama Hazreti Süleyman'ın verdiği hüküm daha şeyli daha dine çocuğa verdiği testi de bu olduğu için. Ha Davud Hazreti Davud bir şeyli alıyor, o verdiği dersincere alıyor. Bir onun fetvasını hemen Süleyman'a anlatmıştır. Hazreti Davud'un verdiği fetva. Allah, Hz. Süleyman'a bir şekilde anlatıyor. Nasıl anlattığını bilemiyorum. O zaman peygamber olmadığına göre vahid ediyor herhalde. Artık bilemem nasıl bir şeydir. Belki de vahid. Çünkü aynı anda, iki peygamberin de geldiği zamanı oldu. Hadi Musa ile Harun. Sonra yine bir şey, Babil'de, iki peygamber birden geldi. Ona vadet. Biz her birine bir hüküm, bir ilim vermiştik. İkisine ilim ve hüküm verdik. Dağları ve kuşları Davud ile birlikte tesbih etmek üzerine rahmetmiştir. Dağlar ve taşlar, bütün canlar Hazreti Davud'a rahmetmişler. Onun önünde boyun eğmişler. Hazreti Davud kuş, kuş dilini anlıyor, dağlarının sesinden ne, ne olacağını anlıyor. Tabiatı çok iyi bilen bir peygamber Hazreti Davud. Bunları yapanlar bizi bütün bunları anlara biz, biz verdik diyor. Hazreti Davut olsun, Hazreti Müslüman olsun. Biz ona sizin için, sizi muharebenin şiddetinden korumak için diyecek zırh sanatını öğrettik. Şimdi siz bundan dolayı şükredin, şükredenler meselesi. Hazreti Davut, devlet hazinesinden giyiyormuş. Marşı oradan alıyor veyahut or, oradan ilişkiliğe or karşı. Buna tenkit edenler var. Bir gün ya her şeyi, dağlara çıkıyor. Ben nasıl, süsümü kazanacağım. Ceviyette, iç muhasebesi yapmak için dağlara çıkıyor. O sırada Hazreti Cebrail, bir... Hakan, kral. Hazreti Cebrail'i görüyor ama Hazreti Cebrail'i tanımıyor. Normal bir insan şeklinde görüyor Hazreti Cebrail'i. Hazreti Cebrail, selamlar şurada Hazreti Cebrail'i... Ne yani soruyor kendini, bakın o adam gördüğü adam kendinin nasıl bir şey. Dawud memlekten ne haber var diyor. Hadi Davut, çevrelere sor ama mi çevrel olduğunu bilmiyor. Laikten bilmez diyor. Hadi Dawud'un memleketinden ne haber var diyor. İşte diyor iyi, iyi ama diyor devlet devlet hazinnesinden geliyormuş. Oşağı şey, pek rahat yani. Geçsin geriğini yaptığı işin yanlış oluyor Onu yer sinlere geri dönüyor. ya. Allah ona z yani, yani eskiden harp harp edenler zırh, yerler, yani, e, zırh yapmayı öğretiyor. Fakat o onun onun yaptığı zırh o güne kadar yapılan zırhtan farklı bir zırh. Orta çağdaki yapılanlar şey, işte o zırh bütün tamamen üstü kapatan bir şey, elbise, metal, ee, hareket çok zor, evet insanın isot tüpü koyuyor ama onun ağırlığıyla kaybet etmek. Hatta atlarını bile kapatıyorlar, atlar bir ağırlığı ışıyamıyor demir, çelik sırtta. Hazreti Tavu'da çeliği bitmeyi öğretiyor. Şimdi Düş kuvvet diskübetlere çirikon eldiven hamur gibi yoruluyor. o şekilde. çubuk çubu teller halinde böyle örüyor. Aynı gün güneller gibi daha geniş şekilde ve üstünde böyle hareket eden bir elbise var. Evet. Kırış belki o o kadar da delik<td>li değil ama eee olmuyor, o yer girmiyor kiş. Biz ona s yapmayı öğrettik Hazreti Eur onun hayatını peygamber ve kral olduğu halde hazineden para yemiyor. Kendi yaptığını sattırıyor. Şeyde onunla yiyor. Hazreti Firde, o kadar şey evde olduğu halde ücretiyle yaşıyor. Yani dereket yapmalı var. Diye. Öyle şey yok. Tüneym onu da şiddetle Esen rüzgarı müsaher kıldır. Hz. Süleyman da, Süleyman havaya hakim. Toprağa hakim. Tabi hatta Hz. Süleyman da, rüzgara hakim. Bir gözkar, onun dediği şekilde istiyor, onun dediğini, dediğini yapıyor. Ee, Ona da bir, Yine bir şey, bu kurda da var bir şeyde, ne yapacak diyecek. onun, Hz. Süleyman'ın ne derse hava onu yapıp su, su hükmedi, hava hükmedi mi diyor. Şöyle Süleyman da şiddetli esen rüzgarı müsahhar kıldık. Müsahhar kılmak, rahm olması, onun önünde başlayması. Reşit vekili mesela. Bu kendisini içerisine feyz bereket verdiğimiz yere onun emriyle akar götürüldü. Biz her şeyi bilen yeri. Rüzgar beni falan yere götür diyor, falan bir filan bir filan yere götür diyor. Rüzgar onu tayara gibi, uçak gibi alıp götürüyor. Rüzgar da ona rahmet oluyor, onun emrinde. Şimdi asıl memzuna geliyoruz. Ayet 82'liyiz. Şeytanlar da onun için denize dalacak. Ve bundan başka işler götürecek, gö gö görecek olanları da tesir ettik. Yani onları da onun emniye verdik. Biz bütün onların nigah bağını idik. Nigah bağın beşçi, Yani biz Hz. Allah bütün bu olanlara görüyor, yaptırıyor. İşlerin Arap saça dönmesine mani oluyor tanlardan onu için denize doacak yani e, karşısun gitmiş mi Süleyman Aleyhisselam'man denizden cevherler çıkarmak için dalgıçlar derdik diyor o dalgıçları öğrettik onu emine verdik esir ettik diyor Bundan başka işte görecek de tesirde bir bütün onların ne yapmayı bütün bu işte yaparken biz onların başında tekçiydik. Başka işleri, başkaları ona işe karıştırmadık. Ebun da ebu hatırla diyor. hatırladıyor. biliyorsun ebu üstü başı bir yara yara diye dedi. Ebu hatırlar. Hani o Rabbine hakikat bana bu dert gelip çattı. Cilt hastalığı var. Hazreti Eyüp müthiş bir hastalık, bir yer iyi oluyor, bir yerden bakacağız, üstübaşı yaradan böyle atıyor. Bu dert bana çattı, sen e, e, esir geyicilerin esir yani üstleri diye niyaz etmiş, yani benim bu derdimi çare bul diye Allah'a yalvarıyor Hazreti Eyüp. Daha e, evvelde şöyle bir şey var. E, e, Ayy bin İshak evlatlarından Bayezid Medali, o da e, üfesli. Biz de onun bu duasını kabul etmiş, kendisindeki o zararı gidermiş, tarafımızdan bir rahmet ibadet edenler için bir hatıra olmak üzere hem ailesini hem de onlarla beraber daha bir mislini ona vermiştik. Hem dertlerden kurtardık, hem de ona ço çoğu çocuk sahibiydik. Aile, çünkü üstübaşı attığı için bir yuva kuramıyordu. Cenab-ı Hak, şimdi bir de şey var burada, bir not var. Cenab-ı Hak onun bütün mallarını evlatlarına almış, Kendisinin de yıllarca hasta yapmıştı. Niye? Allah'a karşı geldi. Allah'a isyan etti. İsmail'i de, Gidris'i de, Zülkip'i de yadet onlar Onları da anlatıyor Bunların her biri de sabır ve sebat edenler derdi. Bu arada İsmail kim? Hz. İbrahim'in oğlu, Şit e, İdris Hz. Şit'in oğlu, İlyas da Hz. Zülküp'ün, Zülküp de Hz. İlyas'ın oğlu. Yani şurada bir şey var, onu da size e, okumadan geçmeyeyim. <gülüyor> Burada Hz. Eyyub'un yücelerleri hakkında, Ahmet bin el mübarek diyor ki, şimdi bu Ahmet el mübarek, bu e, şeyden bir müfessirin hocası, ümmüyü kendisi, fakat çok akıllı bir insan, Allah ona da peyzini vermiş, Kur'an'ı olduğu gibi çok geniş şekilde tefsir edebilen bir insan. O da başarısına sıkıldığı zaman hemen bu müşküdüne giriyor, ondan akıl alıyor. Bir kere gitmiş diyor ki, has bu, has, has, Hazret-i e dokunan zarar neydi? Yani Allah onu öyle evet. yaptı, onu Allah bir imtihan çekti. Müfessirlerin onun hastalığı hakkındaki beyanları doğru mu değil mi diye ümmü müşküdüm Abdülaziz et deva defa sormuştum. Dedi ki, o zarar onun Allah'tan gayriye iltifatı idi ki, yani Allah, Peygamberler Allah'tan başka bir yere yapalım, bakalım ama bu Hazreti Allah'tan başka yerlere de biraz meyilli olmuş. Biz yapsak neyse ama bir peygamberin bunu yapması affedilmiyor. Ki bu peygamberler resuller gibi marifet değil, ilahi elbaba için en büyük zarardır. Gözünü Allah'tan başka birine yere zaman bir peygamber bakın başka neler geliyor. Biz çevirsek hadi affedersiz <gülüyor> ama peygamberler böyle değil. Onların gözü Allah'tan başarıya kaydığı zaman derhal yakası yapışıyor. Eyüp Aleyhisselam'ın Rabbine olan niyazı işte bu zararın izalesine matıptı. Yani bu zararın önlenmesi için matıptı. Yoksa da bedence bir maraza, müptelar olmuş değildi. Allah'tan gayriye velev bir lahta, bir an şöyle gözünü Allah'tan bir, bir parça çevirse direk Yaralı yakasına yapmış biraz irtibat Yani Peygamber için en büyük streslerdir. Bu hal iki ay devam etti. Hazreti Öğütün bu yaralı beleleri iki ay hakkında böyle oldu ve sonra sonra yıl var ya af maşır oluyor geçiyor. 76 diyor da bu ne saydım peygamberi de onları da rahmetimizin içerisine soktuk. Onlar e, hakikaten salihlerdendi. Bu üç, üç peygamber de salih insanlardan da ataları gibi gözleri bir tarafa kaymamış. Bunları da rahmete sokmakta Onlara peygamberlik vermek, ahiret ahiret nimetlerine kavuşturma suretiyle onları, onları da rahmetlerin içerisine almış oluyor Allah. O balık sahibine de, balık sahibi Ali Yunus. Mesela i̇smi oğlu Yunus balığı içerisinde, Allah'ım sakin ol, sakin O balık sahibine de hatırla. Bu da ne? Yunus bin Metta. Metta oğlu Yunus. Aleyhisselam, balık sahibi demesi. Kendisinin balık yutmuş, kendisinin balık yutmuş olmasındandır. Hazreti Yunus'u balık bit Onun için adı Yunus oluyor. Veyahut yani, Yunus balığına onun için Yunus balığı deniyor. Buna sebep de onu öp girebik olarak gitmişti. O balık sahibinde Hatırladı, hani o kavmine öfkelenmiş, alarak gitmişti. diyor. de bunun berbat bir kavim ne dedi reddedi, inkar ediyor. Bir türlü imana gelmiyor. Ne dese hep karşıya çıkıyorlar. Artık o da sıkıyor Gitmiş de bizim kendisi hiçbir zaman sıkıştırmadığımızı sanmıştı. Sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Yani peygamberin e, işte, kızmaması lazım başlayalım. Çünkü onlar bizim gibilere gönderilen rahmet. Bizler bağırır, çağırır, şubu yapıyoruz ama peygamberlerin buna sabretmesi lazım. Peygamber oradan gelin. Yola koymak için gelmiş. Yani kolay kolay yola gelecek ki iki insanın, iki insanın değiliz. Onun için peygamberlerin çok sabırlı, çok olması lazım. Bu, Hz. Gönes biraz fevri bir arada iş şey etmiş, Allah da onu cezalandı, sanki biz onu sıkıştırmayacağımızı, yani kendi başta bırakacağımızı sanmıştı ama biz onu yakasına bırakmayız diyor. Şimdi öyle geliyor. Derken, buna sebep, sıkıştırmasına sebep, uzun müddet kavmiyi dine edave ettiği halde icabet eylememeleri ve kuvvetlerini güvenmeleri. Galiba senin kuvvetli bir kavim ki onun komşularına dikkat etmiyorlar, hiç önem vermiyorlar. Bazılarına göre de onları azap ile tehdit etmesine rağmen tayin ettiği zamanda onların tövbe etmeleri sebebiyle bu azabın hulur erimemiş olduğundan bir hali bilmediği için kendisini tekstil edeceğini sanmış olmasıdır. Şimdi bazen de tamam senin sözün doğru diyorlar, tövbe ediyorlar, yani, tövbe edince de hani Allah tövbe ediyor affediyor ya, azap kalkıyor. Yani bana söz verdin buna fakat hiç hiç hiç cezalandırmıyorsun, Allah bunu affediyor. O da değiller, onu, da, onu da kızıyor ve e, sanki onun sözü yalanmış gibi, yalanmış gibi zannediyor Hazreti Gümüş. Ve bu hafta başka rivayetler de vardır. <gülüyor> Safa Suresi'ne bakın diyor. derken o karanlıkta içinde kalıp bir demle de karanlık içinde şey kalıyor senden başka hiçbir tanrı yoktur seni tenzih edelim hakikat ben haksızlık edenlerden oldum diye Allah'a niyaz etmişti Hazreti Yunus bir dem içinde kalınca karanlık içinde şey Allah'a hatta hatırlayacaksınız Kur'an'da bir şey vardı İndikün ki menzalimi. İndikün ki menzalimi. İrabiyesi ve la tahsil yok o değil. Allah Allah'ın menzalimi. Ente subanek. Ente subanek indikün ki menzalimi. Zalimleri bizdik. Sesimiz sana karşı çıktık. zulmeden bizdik. Zalim ebrizdik. Allah Allah balans içe koyunca Allah'a böyle niyaz ediyor. Onu sıkıntı hâllerinde ok ok okumaları insanları açar. İnni Künti Mi Nazâli, Yunus Suresi'nde. La ilahe illa ente stüphane, inni Künti Mi Nazâli. Bunun üzerine biz de onu bu duasına kabul ettik kendisine gamdan selamette erdirdi. İşte biz iman etmeni böyle kurtarız. Bunu not almıştık. Sürekli günüssel 87. ayet. Zekeriya'yı de an. Seker Zekeriya. Hani o Rabbine, Rabbim beni yalnız başıma bırakma. Sen bu azlerin en hayırlısısın diye niyaz etmişti. O da nedir? Varis nedir burada? Onun çocuğu olmadığı için gelişteki için bir varisi yok. Ve bana mirasçı olarak evet vermezsen ne gamlıyor hiç umurumda değil. Çünkü sen mirasçı olanların en hayırlısısın. Yani çocuğumda olmasa hiçbir günde sen varsın ya devam ettirirsin. Bunun bir yolunu bulursun diyor. Biz onun da bu duasını kabul ve kendisine Hz. Yahya'yı ihsan ettik. Eşine eşini doğurmaya salih kıldık. Eşi doğum yapıyormuş. Onda doğum yapmaya şey Allah işte öyle bir öyle bir çare vermiş. Bütün bunlar bu peygamberleri hayır işlerinde yarışırlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bizim için derin saygı gösterirdi bütün peygamberler. Tabii ki Allah'a karşı çok büyük saygı ve sevgi ve de korkarlardı. Sevginin de en güzel korku ile olan sevgi, haşet, haşet özel isim vardır, haşret, korku ile karışık sevgi. Ve sevginin de en, en güzel tarafı budur, korku ile karışık. Ama sevgisinden korkar mı? Yani i̇nsan sevgisinden korkar mı? Korkar. Özünü bir kale gibi koruyan o kızı da Hz. Meryem. Ya der ki biz ona